Kampanyayı başlatan Davut Güzel, Datça Belediye başkan adaylarına sesleniyor. Davut talebini şu şekilde ifade etmiş, Datça'nın yönetiminde doğal söz hakkımızı kullanmak, Datça'yı birlikte yönetmek istiyoruz. Ve diyor ki, Datçalılar, Datça'nın yüzyıllardır kimliği haline gelmiş doğası, denizi, havası, inanılmaz zenginlikteki bitki örtüsü, kısacası Datça'yı Datça yapan niteliklerinin korunmasına duyarlı Datça severlerin başlattığı sivil bir inisiyatiftir. Bu inisiyatife gönül verenlerin birbirine söz vermesi amacıyla oluşturulan Datça Sözleşmesi 1 Mart 2014 tarihinde herkesin imzasına açılmıştır. Bu sözleşme Datça'nın yönetiminde söz sahibi olmak isteğimizin bir ifadesi olarak yerel yöneticilerden neler beklediğimizi anlatmak için hazırlandı. Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak Datça'nın gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. İçimize sahip çıkıyoruz ve Datça'yı yönetmeye aday olanlardan da Datça'ya sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için birbirimize söz veriyoruz diyen Davut yeni bir yönetim anlayışı için beklentilerini şu şekilde sıralamış. Yaşadığı kentin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur. Her düzeydeki kent yönetimi dürüstlüğü, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlamakla yükümlüdür. Mali kaynaklara erişim başta olmak üzere yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilir. DATCHA'nın bütçesi tüm aşamalarında DATCHA'lıların etkin katılımıyla yapılır. Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin ilçe imkanlarına erişim temel insan hakkıdır. DATCHA'da yaşayan herkesin bu haklara en kolay ve en az maliyetle ulaşmasını sağlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir. Kentte olası kentsel dönüşüm projeleri, sosyal kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak sahipliği korunarak orada yaşayanların katılımı ile ve kimse yerinden edilmeden birer iyileştirme çalışması olarak gerçekleştirilir. Yerel yönetimler, kentte yaşayan çocuk, yaşlı, yaya, bisikletli ve engelli herkesin dilediği yere zamanında güvenli ve sağlıklı ulaşımını sağlar. Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması, geliştirmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşaması için programlar geliştirir. Kente paylaştığımız bütün hayvanların sağlık, barınma ve kaliteli yaşam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir. DATÇA doğal, kültürel ve tarihsel dokusuyla bir dünya mirasıdır. Bütün toprak altı ve üstü zenginlikleri, doğal kültürel ve tarihi varlıklarıyla datçalara ait olduğu kadar bütün insanlığa da aittir. Yönetimler, tarihi bölgeler, demokratik bilgiye dayalı, çoğulcu, bütün kültürlere saygılı ve bir bakışla korumakla yükümlüdür. Tarihi miras alanlarındaki yenileme, arkeolojik kazı, enerji ve benzeri projeler tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyoekonomik gelişimi ve yerinden etmemek başta olmak üzere temel haklar gözetilerek planlanır. Yerel yönetimler Datça'nın bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları, su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur. Datça'nın coğrafyasına müdahale etmez, Datça'nın varlığını tehdit eden projeleri önler. Parklar, marina ve limanlar, kıyılar, meydanlar, yeşil alanlar ve askeriye ait alanlar gibi hep birlikte kullandığımız ve kullanabileceğimiz kamu mülkleri özelleştirilemez, imara aşılamaz, korunarak tüm Datçalıların dinlenme, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine vakfedilir.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 Bu sözleşmeye imza atan Datçalılar olarak biz bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde olan siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin de bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ediyoruz, diyor Davut bu güzel kampanyada Datça'dan gelen. Sırada çocuk mahkumların bütün görüşlerinin açık olmasını talep eden bir kampanya var. Kampanya Burçin Okumuş tarafından Adalet Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Burçin diyor ki bir çocuğun ne sebeple olursa olsun annesine dokunmaktan alıkonulmaması gerektiğini düşünüyorum. Parmaklıklar anne ve yavrusunun arasından çekilmeli. Çocuk mahkumlar bulundukları yaş aralığı itibariyle de duygularını çok yoğun yaşayan bireylerdir. Görüşlerinin açık görüş şeklinde yapılması çocuk mahkumlara büyük destek olacaktır. Bu kampanya amacına ulaşır ve çocuk mahkumlar için görüşler açık görüş şeklinde yapılmaya başlanırsa bir tek çocuğun yüzündeki tebessüm benim için yeterli olacaktır diyor Burçin. Belki çocuk mahkumiyet kavramından da artık uzaklaşılıp buna başka çözümler belki bulunması gerekiyor. Ankara'dan bir haberle devam ediyoruz. Muhatabı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metin Doğan olan kampanya Barış İnce tarafından başlatılmış. Diyor ki, üniversitenizdeki bisiklet sporcularını görmezden gelmeyin. Barış şöyle devam ediyor. Bir üniversitenin spor ve kültür faaliyetlerine destek vermemesi sizce de fazla anormal bir durum değil mi? Yeni bir üniversiteyiz diyerek her seferinde bunun arkasına saklanan bir yönetimimiz var. Oysa ki örnek verecek olursak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile aynı senede kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki sporcular bizim onay alamadığımız her resmi müsabaka için destek ve harcı alabildiler. Her kayıt döneminde spor faaliyetlerine destek vereceklerini söyleyen yönetim, Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da söylediğini gerçekleştirmedi. Yeni bir üniversitenin isminin duyulabilmesi için spor müsabakalarında yer alması oldukça önemlidir. Üniversitenin ismini duyurmak bizlerin geleceği için önemlidir. Unutmayın spor, futbol, basketbol voleyboldan ibaret değildir diyor. Ve kendi üniversitesinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sporculara gereken önemin verilmesini istiyor. Türkiye'nin her köşesinden vatandaş haberlerini, vatandaş sorunlarını, vatandaş taleplerini Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak dünyaya duyurabilirsiniz. Esen kalın.